Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Toprak sevgisi gençlik yıllarında başlayan ve hayatını bu sevgiyi koruyup tüm nesillere aktarmaya adayan Toprak dede Hayrettin Karaca için düzenlenen anma törenine ülkenin dört bir yanından binlerce tema vakfı gönüllüsü ve doğasever katıldı. Törende Hayrettin Karaca anısına gerçekleştirilen çalışmalar gönüllülerle paylaşıldı. Ömrünü erozyonla mücadele etmeye ve toprağın korunmasını adayan Hayrettin Karaca anısına her sene bir Hayrettin Karaca hatıra ormanı oluşturulacağını duyuran vakıf, törende İzmir, Eskişehir ve Sivas'ta oluşturulan ormanların müjdelerini verdi. Törende ayrıca Türkiye'nin 17 ilinde Hayrettin Karaca adı verilen 17 park, 2 sokak ve 1 botanik bahçesinin görüntüleri de paylaşıldı. Törende konuşma yapan Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, 20 Ocak 2020'de kaybettiğimiz kurucu onutsal başkanlarımızdan Sayın Hayrettin Karaca'nın yokluğunun acısını her gün derinden hissediyoruz. Bugün 970 bine aşkın gönüllüsüyle bir halk hareketine dönüşmüş bir olan Tema Vakfı'nı kendisinin en büyük mirası kabul ediyoruz. Örnek aldığımız doğa sevgisi, fikirleri, yaşam tarzı ve Atatürkçülüğü ile toprak dedemizin yolundan yürümeye devam edeceğiz dedi. Ataç Hayrettin Karaca'nın çok değer verdiği doğal yaşlı ormanlar için başlattıkları Hayrettin Karaca doğal yaşlı ormanlar projesindeki gelişmeleri ise her fırsatta yaşamak için yaşatmaktan başka bir yolumuz yok diyen toprak dedemizin adıyla başlattığımız projemizi geçtiğimiz yıl büyük bir mutlulukla paylaşmıştık. Türkiye'de değeri çok büyük olan doğal yaşlı ormanların önemi ve korunması konusunda farkındalığı arttırmak ve korunmasını sağlamak amacıyla başlattığımız projemizde İlk adımımız Doğu Karadeniz bölgesinin orman haritasını oluşturmak oldu. Devamında ise çalışmalarımızı Artvin elinde derinleştirdik. Ekosistem bütünlüğünün sağlanması için doğal yaşlı ormanların büyük alanlar olması gerektiğinden Artvin'de ortalama çapı 36 cm'den 50 hektardan büyük 69 orman belirledik. Bu çalışmalarımızın ardından sahada incelemelerimizi başlattık. Yapılan arazi çalışmalarıyla Artvin ilinde toplam alanı 3820 hektar olan 19 doğal yaşlı orman belirledik. Projemizin ilk faz çalışmalarının ise Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlaması Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla Artvin ilinde 2795 hektar büyüklüğünde 19 orman parçası orman amenajman planlarında doğal yaşlı orman olarak tescilendi sözleriyle anlattı. Burdur'un Yeşilova ilçesinde Türkiye'nin en derin gölü Salda Gölü'nün güneydoğu kısmındaki Kayadevi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasındaki il özel idareye ait misafirhane ve plajın bulunduğu alanda göle 50 ila 100 metre uzaklıkta içme ve kullanma suyu için depo yapımıyla ile ilgili bir kazı yapıldı. Deha'nın aktardığına göre Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar göl bölgesinde çivi bile çakılmayacağını belirtmesine rağmen kenarında kepçelerle kuyu kazılıp kanal açıldığını söyledi. Yapılan incelemede il özel idaresince Yeşilova Baba Köyü yakınındaki orman evinin içme suyu ihtiyacını karşılama amacıyla 1990'lı yıllarda yapılan içme suyu iletim hattının vatandaşlar tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği söylendi. Bölgeye gelen ziyaretçilerin içme suyu olmamasından kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için isale hattının yeniden su sağlamak amacıyla yapılan çalışmada içme suyu iletim hattının yenilenip kullanılmakta olan döşeli hatta bağlanarak yapılarak tesisin içme suyu ihtiyacının sağlandığı tespit edildiği belirtiliyor. Açıklamada yapılan işlemin özel çevre koruma usul ve esaslarına uygun olup olmadığı ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Bilim insanları Etiyopya'da yetişen ve sahte muz olarak bilinen iklim krizine dirençli Enset bitkisinin hayat kurtarıcı bir süper gıda olabileceğini açıkladı. Bitki hem tahıl ürünlerine göre daha dar bir alanda yetişebiliyor hem de daha fazla insanı doyurabiliyor. İklim krizinin etkilerinden dolayı temiz gıdaya erişimde zorluk yaşanacağı biliniyor. BBC'de yer alan habere göre Havassa Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma Enset bitkisinin 100 milyondan fazla kişiyi doyurma potansiyeli olduğunu ortaya koydu. Bitkinin meyvesi yenmese de nişastalı sap ve kökleri fermente edilip kahvaltılık lapa ve ekmek yapımında kullanılabiliyor. Dr. Vandavek Abebe bu bitki gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmada gerçekten çok önemli bir rol oynayabilir dedi. Tarımsal araştırmalar ve modellemeye dayalı çalışmada ENSET'in 40 yıl içinde potansiyeline bakıldı ve uzmanlar ENSET'in Etiyopya dışında Kenya, Uganda ve Ruanda dahil diğer Afrika ülkelerinde gıda güvenliğine katkı sağlayabileceğini söyledi. Almanya hükümeti elektrik faturasına yansıtılan yenilenebilir enerji katma değerinin planlanandan erken kaldırılabileceğini duyurdu. Sosyal Demokrat SPD Eş Başkanı Lars Klinkberg ek ücretin iptal edilerek artan enerji fiyatlarının 10 milyonlarca hane üzerinde baskısını hafifletebileceklerini söyledi. Euro News'te yer alan habere göre 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren yenilenebilir enerji kaynakları yasası uyarınca faturalara yansıtılan katma değer enerji vergileri arasında en büyük orana sahip. Ülkede geçtiğimiz Kasım ayında koalisyon görüşmelerinde masada yer alan verginin 1 Ocak 2023'te kaldırılması planlanıyordu. Bu konu üzerine çalıştıklarını belirten King Bell, federal hükümetin ısıtma ve aydınlatma fiyatlarındaki dalgalanmalara uğraşan halka,